Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Kaç Şubat? Doktay hemen söyle ben Hemen hemen göre... söyleyeyim 22 Şubat ha, 22, 22 Şubat... Şubat diye başlar tamam, 22 Şubat 2012 sabahından günaydın sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar'a hoş geldiniz ee, ...ılık bir Ankara sabahından hepinize merhaba de benim coşkusunu yaşıyoruz Cem'e Sıfırın altında bir dereceler artık bizim için ılık sabahlar oldu. Evet ımıllı 0 sabahlar. Sıfır dereceler. Oktay Bey sıfırın altında bir dereceyi nerede gördünüz de? Kim kaybetmiş de siz buldunuz. Kaç? 6-7 derece görüyorum bilmiyorum yani. Yine e, biraz hoh yapsan o bire oh çıkar fayir. Yeterince hohlarsak bence e, şehrimiz ımıl bir hale gelebilir. Çünkü bundan sonra Herkes e, dün, Twitter'dan, olasın. Evet. dün Twitter'dan aldığımız uyarılardan sonra bazı kelimeleri ve bazı vücudumuzu bazı bölgelerini kullanmama evet, kararı aldık. Desin Hanım mıydı yanlış hatırlamıyorsam? Desin Hanım evet. Desin hanım, Desin hanım bizim bir takım kelimeleri kullanmamızdan rahatsızlık duyuyormuş. Yani rahatsızlık dediğim fizyolojik olarak bir takım tepkiler gösteriyor. İç bulan hı hı eee iş bulantısı e, yaşıyormuş. O yüzden biz de e, saygı diyoruz Derya Hanım'a. Çünkü evet. bir kişinin, Desin Hanım'ın feryadı bizim için pek çok kişinin feryadı. O feryadı. bir sembol. Desin Hanım bir sembol artık. Tabii ki. Ee, biz de o sembole e, saygımızı Saygıyoruz. göstereceğiz. Ve elimizden asla bundan, geleni yapacağız. Elimizden geleni yapacağız ve ellerimizi asla... Asla o... E, o ay, diyorum, ay, başka hay, hayır, başka yerlerde ısıtacağız ay, elimizi. Başka yerlerde. Ne yapacağız? Koltuk altı koltuk altı öyle ısıtacağız herhalde bilmiyorum. Ben o geçen yine üstüne abi. oturayım dedim şöyle. Sabahtan denedim. Uyuştu. Bütün ellerim uyuştu. Uyuşuyor. E, bütün büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, i̇sterseniz 22 Şubat'ın gündemine şöylece bir göz atalım. Buyurun Oktay Fahir Bey, Bey. buyurun. Ee, müsaade ederseniz gazetelerimi şöyle bir kontrol ediyorum. Ee, i̇lk haberimiz e, milli eğitimden e, gelsin o zaman. Tüp haberlerle bugün yine devam etmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Evet. Ee, ortaokulda, e, şimdi şuradan başlayalım, kravat bağlamayı biliyor musunuz? Ay ben de eğitim deyince... Genci müdürden baslıyoruz. Genci Genci, genci müdürden baslıyoruz. O müdür almışlar, ee, yani görevden almışlar. Iyi, o. Hacı almışlar. E, Çalmak Döneri, Neyse, evet dönelim biz kravat olayına. Ha, Sen tamam. açtın Fahir, bu konuyu bir türlü kapatamıyoruz. Ya vallahi uzak. billahi benim ellerim kırılsaydı da açmasaydım o konuyu. Kravat evet, bağlamayı biliyor musunuz? Kravat bağlamayı tabii canım. Tabii ki, e, kazı mi? kadar adam olarak çeşitli e, toplantılara, efendime söyleyeyim televizyon programlarına gerekse e, seminerlere ve bir Hepsine o kadar da açık oturumlara katılıyorsunuz. Evet. Hepsine kravatla gidiyorsunuz. Küçücük bir çocukken peki kravat bağlamayı biliyor muydunuz? O küçük çocuklar için ne büyük tabii işkencedir. Tabii canım, kravat kullanmaya başlar başlamaz öğren. Kendim ben kravat bağlamayı. Ama yani ilk çok hızlı bağlayamam. Bazıları mesela çok hızlı bağlar ve şekilli bağlar. Ha, şekilli. Yani böyle hızlı Anladım. bağladığım zaman bir eciş eciş bir şey oluyor Zaten o küçücük çocuklar da kravat bağlamak hiç yakışmıyor. Ben de zaten hiç ortaokuldayken kravat bağlamayı falan Bir kere bağlandı. Bir kere bağlandı, orta Üç, birin başında. Orta birin başında 7-8 bir sene falan kullandım. Geç yani. dinleyicilerimiz şu anda ne konuştuğumuzu anlamıyor olabilir. Çünkü orta bir diye bir şey dedik. Evet özür dilerim. 6. E, sınıftan sınıfta itibaren yani. e, uzun yıllar e, neredeyse... E, Liseson. Kadar. Askere gidinceye kadar yo, lise sonu hakikaten uzun yıllar kravatla işim olmadı. Ortaokullarda da bu göz önüne alınarak e, artık 12 Eylül 1980'den sonra zorunlu hale getirilen e, kravat zorunluluğu e, kaldırılmaya hazırlanıyor. E, bakanlık bu konuda öğretmenlerden görüş aldı. Öğretmenler kravatın artık... Böyle bir de gevşek gevşek bağlıyorlar. Çok affedersiniz diyorlar. Daha saygısız bir görüntü oluyor, lakayit görüntüler oluyor. Kaç kravat değiştirdin sen? şey hayatım boyunca Fahir, okul hayatım boyunca. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Ee, i̇ki, iki değil mi? Evet. Ben de iki kravat <gülüyor> yani iki değiştirdim. İki tane işte. Bir ortokun bağlanır başında. Evet. Sonunda zaten o parlaklığıyla ve betonalma görüntüsüyle ıskartaya çıkar. Ondan sonra da. Ee, lisenin başında tekrar yeni bir sayfa açılır Yepyeni bir kravat bağlanır O yeni sayfa açmak için sebebim var mıydı? Liseye yeni, geçiyorum artık bu takım, kravat Yeni takım ben ta... Çünkü İzmir'de ben ortaokulu bitirdikten sonra Lise için Ankara'ya gelme taşınırken Kaybettik biz o kravatı ee, Bu arada telefonumuzu var anlamında Bir içeriye arkadaşımız geldi çok özür diliyorum Ama Fahir niye böyle yapıyorsun? Ne olmuş? Anlayamadım ee, Sevgili dinçler, şu anda yayınımıza bir telgraf geldi. <gülüyor> o telgraf Şimdi okunuyor de, şu anda e, diyeze, ee, ve şu anda evet kravat, kravattan nerelere gittik gördüğünüz diyez, gibi. Diyes evet diyes diyor. <gülüyor> <değil> ya, 112. <gülüyor> Evet, iç şeyimizi de aldığınıza göre Siz de öğrendiğinize göre <gülüyor> Yok diğer... ben üstüne bağırarak konuşmaya çalıştım <gülüyor> Çünkü radyo olarak bir iki tane Sırrımız var yani Telefonumuzun nasıl bağlandığı gibi Kimsenin merak etmediği artık herkes sır, sırrımız var ya ee, Ve bütün şifrelerimiz olursa... de 112'ymiş bizim 112 mi? E söyledim ya 112'ye bağlayın diye Günaydın efendim Good Ama o kadar mücadele verdik biz sizi bağlayalım diye Bütün sırlarımızı ifşa ettik Kimsenin merak etmediği radyotunun sırları köşemize ayrı ayrı dikkati dinleyicilerimiz yakaladı. Ee, ama şunu diyeceğim, kravatı kaybettiğim için değiştirdim ben yani taşınma döneminde. O o da olmasaydı hiç değiştirmezdim. Hiç değiştirmeyecektik. İki, i̇ki kravat. Yalnız öyle bir misli arkadaşlarım vardı ya. Yani böyle ne, güzel bağlayan pek çok, mı? Hayır. Pek çok kravatı olan değiş değiş değiştirip değiştirip okula gelen pek çok şey vardı. Ee, ben şöyle otel seni sen değişik bir bağla, kravat gibi sorun ol. Günaydın efendim. Alo günaydın. Ay, günaydın. Günaydın kimle görüşüyoruz? Ben damla. Damla hanım hoş geldiniz. Siz de bizim bir takım kelimeleri kullanmamızdan rahatsız oluyor musunuz? Ee, Oraya yakalayamadım ama çok sanmıyorum. Yani ya, o zaman... çok rahatsızlık duymuyorum <gülüyor> bir şeyden herhangi bir şeyden. Peki o zaman damla hanım çok güzel kravat bağlarsınız gibi geliyor bana. Hayır, hiç kravat bağlayamıyorum aslında denemedim de. Eğer Nerede sen... kullanacaksınız ki zaten? Ay, o da var ama şöyle bir şey geldi aklıma ben Ted e, Ankara kolejine yazınıyorum Tedde evet. olsun şu... olsun <gülüyor> şey yapmayın. Bizim de var TED Ankara Koleji mevzulu arkadaşlarımız. Hayır, hayır biz şununla şunun beni zannedeyim bilmiyorum. Biz ilkokulda ve ortaokulda evet. e, şey bağlıyorduk biz. Kravat yerine arma bağlıyorduk. Arma, ar ha şey mi bu? Pardon bu hani eski koy koyboyların bağlıyordu. Ne, deniyor, ne deniyordu aynen. ona bir şey deniyordu ya? Aa, biz arma <gülüyor> ar diyorduk bilmiyorum. Siz arma ar diyordunuz ona. Şöyle yuvarlak oluyor da ipi altından evet, çekiyorsun işte, o değil mi? Yukarıya doğru çekersin tamam. falan böyle. Bizim radyoda da sevgili Ozan takardı yıllarca. <gülüyor> evet. Ya neydi içindesin? onladı? Aa, evet çok havalıyım şu da güzel. E ee, peki tabii onun bağlama yani, diye bir numarası yok. Yani ilk okul çocuğunu orta okul çocuğunu hani zorla kravat bağlatmıyorlar ama lise de kravat bağlamaya başladı artık. Hmm. Biraz ciddi etkilediği işin, için düşünün. Evet. Öyle. Onu paylaşmak istedim. Ne onun tam adı Damla Hanım? Nasıl? Onun tam adı neydi? Bir Arma. Arma. Ben Arma diyebiliyorum. Siz Arma diyebiliyorsunuz. Bakalım başkaları ne diyebiliyorlar. Çok teşekkür ederim. Belki vardır. Belki vardı, Belki vardı. Ne kadar oldu siz mezun olalım? Bir de onu öğrenelim. Geçen söyleyeyim. sene. <gülüyor> ben 2004'te mezun oldum 2004'te. herhalde. 2004'te. Aaa Damla Valla sanki... Veya olmuş yani sistem... Bir takım şeyler değişmiş olabilir yani. Siz Yok sanmıyorum. İncek kampüsünü de bilmiyorum. Biliyorsunuzdur o kampüsü. Evet, ben oradan mezunum. Olsun. <gülüyor> şey <gülüyor> e, Orada bilmiyorum. Belki çok şey değişmiştir. Geri yani evet. kıyılar olduğunu duyuyorum ama. Siz gittikten sonra çok şeyler değişti Damla Hanım. Çok. Büyük, büyük ihtimalle şimdi servistedir. Ee, okula gidenler zaten. Bir arasınlar diyorsunuz. <gülüyor> Üşüyecekler oraya gittiklerinde. <gülüyor> Ay kıyamam onları diyorsunuz. Anladım. Aynen öyle. Peki Damla Hanım. Çok, çok teşekkür ederiz. Görüşmek günler, üzere. Hoşçakalın. Selimler. Evet kravat meselesi devletin büyük sorunlarımızdan bir tanesi diye bugün e, tarihteki yerini alıyor. Hop bir telefonumuz daha var. Günaydın evet. efendim. Alo. Merhaba. Merhaba günaydın. günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Kübra. Kübra Hanım hoş geldiniz. Süper kravat mı <gülüyor> alarsınız Kübra Hanım? Ben kravat bağlayamam ama biraz önce e, bir dinlediğiniz katıldı. O armayla ilgili. Evet, evet o armayla ilgili sizin tamam, açıklamalarınız tamam. olacak. Siz nereden mezunsunuz? Gaziantep'in mezunum mezunumlar. Olsun, o, olsun. tasma derdik. Ne derdiniz? Tasma. Tas Çünkü hocalar ben tasmanızı neden, neden takmadınız, tasmanızı neden takmadınız diye durmadan başımıza şüşürlerdi. Hakikaten tasmaydı. Kızı Hatta etrafınızda halka olup... <gülüyor> Sizi parmaklarıyla göstererek Tasmanız nerede diye, e, isminiz neydi bu arada? Kübra. Kübra, kübra, kübra, tasman ne diye nerede diyerek etrafınızda dönerlerdi. Çok acı dolu günlermiş Kübra Hanım. Sizde Çok travmatik iyi. etkiler yarattı mı bu? Yok yaratmadı çünkü inatta kimse takmazdı. Herkes tasman nerede sorusunu duymaya devam ederdi. Siz de ne zaman iyi. mezun oldunuz Kübra Hanım? Ee, 2001'de. İyi. iyi. Olsun. 2000, olsun. Şey mi, sonra değişmiş mi okuldaki sistem? Şimdi siz anlatıyorsunuz tasma diye ama. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrimiz yok. zaman oldu ama... Peki o mesela okulun girişinde hemen böyle bir e, vitrin var mıydı sizin? Gazze Anadolu'sasının girişinde. Var. Orada mesela öğrencilerin kıyafetleri diye sergilenmez miydi? O sırada ona böyle bir isim verilirken tasma mı derdi okul yönetimi de o şeye? Ya hatırlamıyorum ya. ama yani isim nedir şey diye, Muhtemelen satılırken falan arma diye satılıyordu ama tasma olduğunu çok net hatırlıyorum. <gülüyor> net hatırlıyorsunuz pek. Farklı fraksiyonlar, farklı isimlendirmeler. Çok teşekkür ediyoruz Kübra Hanım. İyi günler. İyi günler. Sağ olun, çok, çok sağ olun. Evet, açıklayıcı bilgilerle dolu. Demek ki biz kravat muravat diyoruz ama kravatı takan yok. Millet e, tasmanın armanın hastası olmuş haberimiz yok. Tabii bizim zamanımızdan beri çok sular var. Yani köprünün altından çok sular geçti da. Çok sular geçti. <gülüyor> Ay, Ay. Asma derken, arma derken, kravat derken Kravat derken şöyle bakıyorum da saatimiz nereden nereye gidiyor Ne zaman tam olarak bitiyormuş Fahir kravat dönemi ya da bitiyor muymuş ben doğru mu anladım Kravat dönemi asla bitmez Oktay Kravat dönemi işte okullarda. sona eriyor okullarda sona erdi eriyor ee, işte kaldıracaklar onun yerine başka bir şey ya da şey mi olacak böyle bağır açık mı olacak oraya başka bir şey illaki gerekir gibi geliyor bana bir şey koyacağız oraya artık Fular tipi bir şey Fular tipi olabilir. çok hoş olabilir çok Küçü hoş küçük küçük hıncalı uluçlar efendime söyleyeyim veya ben, atkıyı böyle mesela atkıyı, e, şey şöyle modeli. ikisinin arasından geçirme şeklinde böyle bir sıkıştırarak kışları atkı e, bahar dönemlerinde Fular Mercedes'e bir kaza mesela omuza atabilirler lise 2 ve lise sonlar tabii ki yani orta yani daha 6 yedinci sınıflar değil de daha sonlar mezun olacaklar. Onlar böyle bir şal böyle Daha olgun öğrenciler, evet daha böyle... Pelerin Kolları önde kalacak şekilde bağlamak suretiyle ön taraftan... Öyle bağlayabilirler. E, Güzel kaza olabilir. Veya daha taraftan. büyük öğrencilere şu bandanayı yeniden canlandırmak lazım. Bandanayı tekrar okullara sokmak lazım. Ee, bandanası mı? Ne bandanası? Kuk Bakayım... Evet o bandanalardan olabilir. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz Oktay. Bizim bandanalarımız için. Salam içimiz bulandı. <gülüyor> evet Bu tür bandana, bandana olabilir. Yani evet. şey çok. E i̇steyen kravat da taksın yine. Yani i̇steyen isteyen takmasın. Mesela... Papyon olabilir. Bir şeyler takabiliriz artık ama sonuçta kravat takması zorunlu olmaktan kaldırılıyor. Evet. E, genç arkadaşlarımız artık müjde midir? Onlara bir coşku mudur? E, nedir onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Küp haberlerle devam edelim istersen buyurun, Uktay. Buyurun. Ee, gene dertte başı dertte. Ee, kimin başı dertte olabilir? Ne kimin yüzünden başı diye dertte sor. Ne, ne, ne yüzünden ee, dertte diye sor. Ne yüzünden? Seks yüzünden dertte. Hayda. Kimin şey başı seks ya. yüzünden? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne ne ne ne? Seks diyece aklına ne, kaç kişi geliyor Oktay? Vallahi çok kişi geliyor ya. Yani tam seks diyece aklına. Erkeklerden. Anlaşılmıyor yani. olmasın. Onu bir aç yani. yani seks deyince aklına çok kişi geliyor falan. <gülüyor> Stras yani. kan mı? Stras kan. Yine belaya giren yine. Yeni, yine partilere katılmış. Ne partilerine katılmış, katılmış Oktay? Ne partilerine katılacak? Seks partilere Seks partilerine katılmış. katılmış. Doğru. Fransa'da Paris. Efendime söyleyeyim Lille'de, Amerika'da, Washington'da, efendime söyleyeyim dünyada çeşit çeşit ülkelerde, oh. çeşit çeşit yerlerde, Brezilya'da bile bir takım partilere katıldığı söyleniyor. Söyleniyor Dedim iddialar bunlar ve karşılığında da... Alışmıştır herhalde Alış ya, ya bu davalar. Ben abi. demiş bağımlısı oldum ya işte 3 yıldır bunun bağımlısıyım bırakamıyorum demiş. Bırakacağım ama azalttım demiş. Artık demiş, Haydi bir kere partiye katılıyorum falan demiş. Eskiden işte haftada 4-5 kere partilere giderken. Yavaş yavaş bırakacağım. Başkaları da şeymiş, küt diye bırak Küt demiş. diye bırak, azaltarak bırakma, küt diye bırak demişler. Öyle demişler. Bu işin azaltarak bırakması yok, küt diye bırakacaksın. Nikotin bandı falan denedim de bana. alakası var demişler. Ya ne makotin? yapıyorsun şimdi Strausskan? Fransa'da mı? Takın Biraz anlatır mısın Fahir? Strausskan şöyle takılıyor. Yani bildiğin takılıyor. Ee, i̇şte emekli mi oldu? Emekli de olmadı, istifa etti. İstifa edince işte tazminat mazminat onu mı i̇şte demiş geçinip gidiyoruz yapalım işte yani bizimki de. Hadi bakalım ya. İyi tamam davalarda sürünsün. Davalarda sürünmeye devam ediyor. Ee, ve bir başka önemli gelişme. Mustafa Ka Sandal baba olmuş. E, olmamış mıydı zaten? Çok güzel bir soru sordun. Evet, Mustafa Sandal ikinci kez baba olmuş. Çok güzel bravo. Kendisini İkinci kez babalık ediyoruz. ayrıdır artık profesyonel bir baba. Bu ol. konuyla ilgili tek bir soru hakkım var bakalım onu doğru değerlendirecek misin? Sen ne sorarsan sor benim cevabım o sorunun cevabı olur. O zaman bebek kaç kilo doğmuş? 3 kilo 110 gram tebrik Teşekkür ederim. Hayır. <gülüyor> Hay Allah ismini koymuşlar mı? Ee, bak bak şey soruları, zor sorulara zor sorulara, zor sorulara gidiyorsun. Oğlan mı kız mı? Hayır yok ismi belli değil. Ee, cinsiyet verilmemiş. Cinsiyet verilmemiş yok o da belli değil. E, boyu verilmiş e, falan filan e, sağlıklı Aa, oğlu oğlu oğlu maşallah maşallah dünyaya gelmiş hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim ondan sonra bir e, dayak haberiyle mi devam edelim tünaydın Tülaydın diyen arkadaşımıza dayak atalım mı atmıyor o bir başka tünaydıncı daha çıktı <gülüyor> bakıyorum radyomuzun e, <gülüyor> ekibir takımı diye tabir edilen e, paşaları e, yavaş yavaş gelmeye başladılar hoş geldiniz hocam şöyle buyurun lütfen ...bir akademisyen... ...bir e, adeta şey... ...ne derler ona... ...profesör... Puh, ...çok teşekkürler... ...ya ne olduğunu ne bileyim... ...onun şey mi açık... ...bana doğru mu... ...bir şeyler... ...bir yansımalar... ...hoş ben geldin... ...ben geldim mi... ...şeyler bozuldu... ...onu mu demek istiyorsunuz... ...eğgeciğim... Evet, ...geldim bütün ayarlarımız bozuldu. Ayarlar seni, bozuldu... ...seni maalesef... ...kapatmak zorunda kaldık... Evet. ...şimdi o hissiyatla... <gülüyor> ...Rihan metroda görmüşler... ...ya dur Rihanna... <gülüyor> ...kim tam anlayacak... Rihanna'yı... Nereye giderken metroda görmüşler? Bir defileye gitmek için, alışveriş yapmak için. E, alışveriş merkezi tipi bir şey olabilir, pazar tipi bir şey olabilir. E, ne olabilir, o, ne olabilir? Ona, Oktay onun şeyini vermiyor. Onu, tüp Haberler servisimiz hazırlıyor ona. Öyle onu. mi Evet, onu bekleyelim. Çünkü son 6, 5, 4 hazır mısın Egeciğim? Hazırım. <gülüyor> ya Ege vallahi var ya, geldin. Modern sabahlar Modern sabahlar... Amanın komşular 8.45 oldu saatimiz. Modern sabahlarda maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırmızı Kazaklılar buluşmasına geç kaldığım için bu sabah. <gülüyor> o, <gülüyor> e, dün sabah yetişmişti ya. Dün sabah yetişmişti. Üçümüz bir anlı Kırmızı Kazaklı olamadık. Ya vallahi. Ama fahirin tam kırmızı değil. Kiremit. Evet, Kiremit rengi evet, doğru. Gerçek bir kiremitle karşı karşıyayız şu anda. Evet. Şimdi öncelikle bir e, plakş Riyan... haberimiz var. Riyan'la mı? Yok Riyan'la değil. Ee, Riyan'la şey mi alıyordu acaba? Güzel. Toptan gıda mı alıyordu metroda? Evet. <gülüyor> o da mı kafecilere, diskoculuğa başladı acaba? Metro dediğim bayağı şey metro ya. Ha lo, New York metro. Ankara'ya Ankara Ankara ya şey. yani Evet sen niye büyük düşünüyorsun? Ankara'yı dünyadaki ilk metrolardan biriymiş. Tüm yani, diyorlar. Şeyine bakınca hani boyuna falan. <gülüyor> 100 yıl önce falan öylemiş zamanda ilk metrolar. İlk metrolar sonra. Sonra coşmuş gitmiş. Şimdi Akaray konusunda tabii ki döneriz tekrar ama. evet tabii ki çünkü ee, yakın zamanda bir gelişme oldu onu paylaşmamız ee, gerekiyor. Evet bir plaj haber bize. var e, çünkü Mustafa Sandal'ın ikinci bebeği oldu demiştik ya. Esas Aylin Muzaffer'in ikinci bebeği daha doğrusu evet. ikinci olur mu? Bebekleri oldu. E, Selin bebek dünyaya geldi ya. Onu, ediyoruz. Onu bir duyuralım. <gülüyor> Hakikaten e, ne denir? E, Allah, Allah olsun. Alalı babalı büyütsün. babalı Allah, Allah denir. Burada yani e, tebrik şimdi ederim kendilerini. Bu ki paylaştık. kime. Bence a, e, Selim bebe ilk önce dünyaya geldiği için. Dünyaya evet. gözlerini açtığı için. Aylin Hanım'a böyle bir bebek dünyaya getirdiysin. Muzo'nun bu olayda hiçbir katkısı yok dünyaya getirmeden. <Gülüyor> canım bir nebzede de olsun. Yok canım. Çorbada tuzu vardır Aynen, ya Yani en iyi ihtimalle. Çorbada tuzu vardır Ege. Vardır da. Bugün için değil. Bugün için bir yani yok. o bütün hamilelik sürecinde bravo Muzo diyebilirsin de bugün hiçbir numarası yok. Ya hastane Hiç, masraflarını babalarını ödeyerek e, şey yapacaktır. Gene bir nebze olsun çorbada tuz olacaktır. Fotoğraf çekmiştir. Yani orada doktor evet. izin verdiyse girmeye. Çok güzel foto. Değer şöyle diyebilirsin. Muzocuğum çok güzel çekmişsin bravo. <gülüyor> Babaların böyle bir şey var yani doğumda. E mesajları pekden... falan atıyor işte. Ha işte Mesela, yani bize evet. haber veren Muzo. Yani şöyle düşün bak anne. Evet. Olayın en e, içinde. Merkezinde. Merkezinde. Bebek merkezinde. Hiç anneden veya bebekten mesaj geliyor mu? Hayır. Ya dünyaya geldim. Yavrumu doğurdum falan diye. Yok. Kendi işlerinde Baba. Olur. Hep işte babalar böyle bir şey yapmadıkları için ne yapabilirim? Nasıl olaya katkın varmış gibi görünebilirim? Mesaj, mesaj atabilirim. atabilirim. Efendim fotoğraf çekebilirim. Evet. Acıklı. Çok önemli olur mu ya? Nasıl acıklı ya? Çok önemli. Yoksa nasıl haberimiz olurdu Selin be ben dünyaya geldiğinde? Valla tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bir kez daha tebrik da. ediyoruz yani. Hoş geldin Selin bebe. O şarkımızlık maalesef. Ha, yok koymuş. mu ya bu, bu listeleri de yani bir türlü denk getiremiyoruz ya ona üzülüyorum. E Rihanna flaş haberiyle devam et istersen Oktay. <gülüyor> Çünkü dinleyiciler Rihanna'yı. Rihanna'da da Rihanna diye başladı. Rihanna'da Rihanna boşver Rihanna'ya döneriz Bir hafta dönerceğim. bunu konuşuyoruz artık. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ee, biliyorsunuz internet polikliniği, internet bağımlılığı polikliniği açtı. Bağla önemli. 3 ay önce. Ben o kadar o hastanede yatacak durumum yok ama geçtiğimiz günlerde bir gün Twitter'i açmadım. O gün bütün birikmiş işlerimi hallettim. Değişik bir açıdan yaklaştım. Evet ben yani. de bir gün Twitter'ı açmayınca mesajlar yığıldı. Mesela ben de kurucu adam Ne olacak? Dünyayı değiştirecek mesaj mı diye kendi kendimi terkin ettim. Ondan sonra da işimi gücümü yaptım. Twitter'da sağ sola bakacağımı. Ha. Vallahi işte bunun böyle tartışmaya açık olmasından öte bir takım kriterleri konmuş zaten e, uzmanlar i̇nternet bağımlılığının kriterlerin. Evet. Çünkü e, bu belirtilerden baya... bir veya birkaçını gösteriyorsanız siz iflah olmaz internet bağımlısısınız. İflah şimdi. olmaz demeyeceğim. De. Bir bağımlılık söz konusu var. Rehabilitasyon yani konusu. merkezi açıyoruz. Sen de tutmuş iflah olmaz, iflah olmaz. Lütfen ya. Peki biraz... pardon bir şey soracağım. Buyurun. Ee, biz Ankara'da online katılabiliyor muyuz? Aha, online. Şeye mi? Demin bu seminerler ee, vardı bir şeyler. Tedavi açılıyor. Ee, bakayım. Yani böyle hani çember oluyorsun ya. Evet. Ben bir internet, internet bağımlısı bağımlısıyım falan. Aramıza hoş geldin falan. Oradan ben de bilgisayarla katılsam. webcamle Zaten bağımlılara o şekil bir terapi yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Zaten ilk terapinin hemen ardından da tedavi süreci tedavi başlıyor. Yanında tedaviyle başlıyor. Sadece internet değil bilgisayar da bunun içinde. Yani internette olmayan hay bilgisayar hay. var mı bilmiyorum ama. Mesela 72 saat oyun oynayan, hiç bilgisayarın başında Şırgıtır. oturmayan. Serhan da. <gülüyor> i̇şte, dinleyicilerimiz hepsinin ayrı bir sıkıntısı var. <gülüyor> var mesela Rekoru bir gitsek gün... orada hiç yabancılık rahat ederiz valla ya kuvvetli. mesela günde 12 saat oyun oynuyorum ama elektronik posta adresim yok mesela. beni tedavi edin diye oraya başvuran kişilerden birinin söylediği bir cümle bu ne oynuyorsun diye sorarım ben ne oynuyorsun? bir yani oyununa bakarım şu, oyun mu diye benim için geçer misin o mı geçerim tabi ne olacak ver sen bana jetonu ver Mesela ondan sonra rekorum 72 saat e, bilgisayar başından hiç kalkmamak yemeğimi bile annem yanıma getiriyordu diye böyle bir açıklama var. Ama şimdi bunlar acaba ben de bağımlı mıyım, internet bağımlısı mıyım, bilgisayar bağımlısı mıyım? Hemen kriterlere geçelim mi şöyle hızlı? Yes, tamam. yes please kriter yaz. 8 kriterin 5'i varsa bağımlısınız demiş uzman. Tamam. Benim kimseden korkum. Ben 8'de 8 sekiz çıkaracağım, tulum çıkaracağım bu sefer. Tamam. Sürekli interneti düşünüyor musun Evet, evet. Özellikle geceleri yattığım esnada. Sürekli aklında güzel... internet var mı? Yani romantik bir şarkı dinlediğimde mesela. Yüzünleniyorum. Ben, ben yani. bunu indiririm ki diyorum. Yani dolayısıyla ithaleti düşünmüş, düşünmüş oluyorsun. Ben. Mesela sen Fahir. Ee, ben de sıkıldığımda... Mesela araba kullanırken. Araba kullanırken mesela diyorum ki... Aa şimdi bir kaza görüyorum. Diyorum ki Aa bunların YouTube'da ne acayip görüntüleri vardır ki bu tür şey. Veya bir tane mesela doğada yürüyüş yapıyorum. Benim Aha. öyle şeylerim vardır. Doğada yürüyüş yapmaya bayılırım doğrusu. Doğa da yürüyüşe çıkıyorum. Bir kedi görüyorum. Diyorum ki bunların ne kadar güzel fotoğrafları vardır ki internette baksam ya baby diye düşünüyorum. Açık söyleyeyim. O zaman ikinizi birer e, puan birer puan veriyorum. Diyorum, bu teşekkür sonunda. ediyorum. Oktan. Ben de kendime bir puan veriyorum çünkü ben de aynı. Aynı ya iki örneğin aynısı yani. ikinci maddeye geçecek olursa giderek daha fazla internet kullanma ihtiyacı duyuyor musun? Evet yani habire kotamızı yükseltiyoruz. Evet ben şey 12 GB'ye kadar çıkarttım yani. Paketleri şey yapıyoruz sızlandırmaya çalışıyoruz. Son dönemde birbirimize kotalarımızı sorduk daha önce evet. hiç sormazdık neden? Kullanılmadığı biz, biz... yeri kullanacağız çünkü. Tabii tabii. Zaten kullanmadığımı da herhalde komşularım kullanıyor. İnternet kullanımını kontrol etmeye yönelik başarısız girişimler var mı? Aa şey gibi mi? Anlaşıyorsun mesela karanla. O zaman akşam sekizden sonra internete bakmıyoruz. Veya sadece bir saat bakıyoruz falan diye. Evet. O tip şeyler var mı? Veya işte arkadaşlarınla, aynı evi paylaştığın kişiyle. Bizim yok. başka sohbetimiz yok zaten. Saat kaç oldu? Ne kadar vaktimiz var? Ne kadar vaktimiz var? Bir yarım saat daha uzatalım mı diye. Bir de bilgisayar kapandıktan sonra... Telefondan bakıyorsun bir şey böyle evet, yani. Tabii o. tabii artık zaten onlar da dahil. Ondan sonra bu da var tamam. Kullanımın azaltılması durumunda huzursuzluk hissi tabii, oluyor tabii. mu? Huzursuzluk, terleme, soğuk terleme. kuruluk. Evet. Ağızda kuruluk ve, ve döküntü. E, Bende, bu da baş dönmesi de oluyor. Lan, Benim, ben de oluyor. oluyor mu sizde baş dönmesi? Yok baş dönmesi değil de ben de O zaman spaz o başka bir şeyden. Bağırsaklarımda spazm oluyor. Spazm anladım onu. O da o da şeyden değil. 4'te o, 4 abi. çok iyi gidiyorum ya. Vallahi çok iyi gidiyorum. Yani spazm hariç demiş burada. Spazm yok, Fahir. E ama soğuk soğuk terliyorum demiş. O tamam o zaman 4'te 4. Başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalıyor musun? Yani e Ama onun oturuyorsun... internetin espirisi o. Dur şu 15 dakışına bakayım falan. Bir bakıyorsun bir saat i̇şte olmuş. İşte bir bağımlı açıklaması. Onun espirisi o. 5'te 5 yaptı. Fire'sa Yok benim katil kurallarım vardır bir saati bir saat ne bir dakika fazla ne bir dakika eksik. İşte bir internet bağımlısı cevabı e, katil kuralları koyuyor kendini o yüzden ikinizde 5'te 5 beş. devam ediyoruz. Aşırı kullanım nedeniyle aile okul iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar yaşıyor musun? Yok, ya ben... bir kafanı kaldır mesela örneklermiş uzman ya bir kafanı kaldır da yüzünü görelim. Tabii, doğru. Kim diyecek onu evde bana? Mesela dövüşüyor musun böyle adamla? Öyle sorayım Ay <gülüyor> Fahim. şimdi e, sinirlendim. E, sinirlendim. Hayır benim sorun yaşadığım genelde servis sağlayıcımda bir tür sorunlar yaşıyorum. Hı. Onda da işte kotayı açtınız. Şöyle oldu böyle oldu gibi bir takım şeyler çıkıyor. Onunla alakalı onun dışında kimseye benim böyle bir şeyim olmaz. Peki ne kadar internette geçirdiniz mesela dün? Gerçi dün çok... Dünce zaten e, pestil gibi evet evet, ya. Evet de evet, evet. Sen <gülüyor> sahte hayatlardan bir sahte hayatlardan öbür sahte hayatlara mı gidecektin? <gülüyor> Valla çevresine internette geçirdiği süreyle ilgili yalan söylüyorsan da bağımlı olduğunu gösteriyorum. Yani mesela ben bunu her konuda söylüyorum. Televizyon konusunda da söylüyorum. İnternet konusunda da. Ben de Bu adamda çapında... kronik yalancılık var o zaten. O zaman o ya. yalancılığa giriyor zaten. Ufak bir gibi. sahte hayatlar kurdum ben de kendime. En çok kaygılandığı... <gülüyor> kaygılandığın anda internette buluyorsan kendini. Bu da e, bağımlı olduğunu gösteriyor. Yok benim en kendimi en güvende hissettiğim anda en savunmasız halimde oluyor yakalanıyorum genelde internete. Donsuz mu yani? <gülüyor> nasıl? Banyoya çıktın tam giyeceksin. Hop, hop, hop, hop internetteyim oturursun. yani. Mesela moralin bozuk oturdun. Moralim bozuk ne yaptım? Oturdum. Güzelce bir moralimi düzeltmek için çobalarım oldu. Için Sonra da yattın uyudun. Evet. Ne oldu? Moralimi düzeltin mi? Boşuna Hiç bağımlı <gülüyor> falan <gülüyor> değilsin. Ne kadar güzel. İşte internet <gülüyor> bağımlılığınızı hiç alakası yok. 3 ayda 70 kişi internet bağımlısı çıkmış. Pek çok kişi başvurmuş. 70'inin internet bağımlısı olduğu teşhis konmuş. Hayır baş, başvuranların bazılarının bağımlı olmadığı ortaya çıkınca ne oldu? Sıssan dedim biraz, biraz, biraz sıkıntılarınız var. Herhalde. Hayır şey diye gönderiyorlar yani, bunu. Yani, yarım saat bilgisayar karşısında oturuyor bir şey yok da Yarım mı? saat efendim yarım saat. Kota'nızı arttırın diye gönderiyorlar. Ha, orada doğru. çünkü başka bir uzman da var internet konusunda. Hangi? Servis sağlayıcı temsilcisi de evet, varmış. Orada tabii şeyler kurulmuş zaten. Ee, masalar mı? Standlar kurulmuş. Standlar, tabii tabii. masalar. Öyle bir şey var. Ee, o yüzden. Bağımlı paketi yapsın o zaman servis sağlayıcılar. Öyle hiç kotalarla falan uğraştırmasın insanları bir kısmını da o abonelikte ödediğin paranın bir kısmını da senin adına bir fonda biriktirsin bu senin bağımlılık tedavi fonunun olsun bir sene bu şeyi kullan bir ay ücretsiz tedavi gör ne kadar güzel Ege'cim valla bayılıyorum ya kampanyayı bana soracaksın yasaklandığında kendine zarar veren gençlerde varmış bu ne, arada o, ne bu olur şirketle kendilerine mi zarar veriyorlarmış tam da öyle fahir <gülüyor> Ya o adam başka bir şey olsa başka bir şeyden yine kendine zarar veriyor. Anneler yasak yasaklıyor falan o durum mu? İster i̇şte. oynadın diye. Evet yani o tip şeyler. O tip şeyler. Olsun, olsun diyoruz. Devam edelim. Olsun, olsun. Affedersin or oyunma esrar keş olacağıma internet bağımlısı olurum. Daha iyi. İlla bir şeyin bağımlısı olmam e, gerekiyor yani benim. Yani ama, ama karakter yapım öyle. Hı. Bir şeyin bağımlısı olacaksın. Futbol maçları seyredeceğim internet şeyi yapıyorum. O. Efendim alışveriş çılgını olacağıma. Milletin efendim hanımların oralarına buralarına bakacağıma, laf atacağıma internet şeyi oluyorum, hı. bağımlısı <gülüyor> oluyorum. Kime ne zararım var yahu? Hiç Oktar bu, bu bir lafı hiç, böyle tamam şey Ya vallahi çocuğu bir bu coştu bu, bu coştu bu coştu bu azdı mı? Bu o zaman yeterince coştuğumuza göre e, Rihanna Haber'e girelim mi? Ya yani Rihanna'dan önce prens haberi var ben on evet. haberi veremeyecek mi ben bu saate? Bugün havada tatlı bir ılımanlık mı var? Dünkü kadar soğuk mu diye sadece yoksa? Havadan hiç konuşmadığımızı ben <gülüyor> fark <farkedin gülüyor> Ya onların hepsini aslında ilk başta konuşmuştuk senin. Ha, o yokluğunda, yokluğunda hava Hava bugün biraz daha mı sıcak demiştim. Oktay'a Oktay, Oktay dedi ki bugün ne kadar sıcak falan dedi. Bayağı yüzlerini konuştuk. sonra evet sohukta ya. 1 derece <gülüyor> yükseldi. Sıfırın altında 1 derecelere kadar geldi. Neler, espriler yaptık falan. Söylenecek gördük. her şeyi söyledik. Söylendi. Söyledik, söyledik. Bu noktaya kadar söylenecek her şey söylendi. Ama şu prens dayağını veremezsem ben gözüm açık gideceğim. Prens Habercilik... dayaksız olmaz. Prens dayaksız olmaz. Ve... Prens dayakta gerek diye diye programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Monaka Prensesi Karoli'nin melek yavrusu Prens Pierre Casirage yan masada oturan üç modelle tanışmak istedi. Ancak yan masada sadece üç model oturmuyordu. Bir de beyefendi oturuyordu. O beyefendiki bir iş adamıydı. E, ve demir çene lakaplı iş adamı adamı bir görseniz demir var. Demir çene lakaplı iş adamıysa başka... Bizim çalışmamız lazım ya. O, bir de, o, o tip lakabı varsa <gülüyor> o tip lakabı olan her iş adamı ve e, firmayla biz çalış, çalışıyoruz. Tabii ki. Şen günlerden <gülüyor> sonra, sahte hayatlardan sonra bir de demir çeneyi eklememiz lazım. Çünkü beyaz dişler bizde. Demir çene eksik. Demir çene. Eksik şu ben dün sormadım mı bunu? Evet, demir çene, demir çene değil, değil de güçlü çene diye mi güçlü sordun? Güçlü çene diye e, e, sordu Oktay. Kim? Ayakalı. Güçlü çene diye adam mı bulduk gene? Güçlü Çiçene çalışmadık. Biz çalışmadık abi. ama gördük. <gülüyor> gördük. Hatırlamıyor musun? Yok. Hatırlatırız. Neyse evet. hatırlatırız. Ee... Sadece kısık sesleri tanıyorum. <gülüyor> İş adamı. <gülüyor> <gülüyor> şeyler... Ay sevgili Nizal. İşin kötüsü artık inşaatın da sonuna geldik. Yani karşımıza çıkacak. Kalmadı ee, yani. Kişi de kalmadı. Evet hakikaten kalmadı. Ee... Ve koleksiyonu tamamlayamadan bu inşaat sürecini geride bırakıyoruz. Hiç merak etmeyin. Sahte hayatlar ayrı bir dehliz. <gülüyor> yani. yani oradan böyle... Pop pop pop pop pop patlayacak <gülüyor> görürsünüz evet buyurun Vay bey <gülüyor> evet debüt çene lakaplı iş adamı da buna izin vermeyece artistlik yapan prens ve ayakak ne diyorsun oğlum sen benim kim olduğumu biliyor musun ben prensim falan filan. Ya niye böyle yapıyorlar ya? Küçücük 4 kilometre kare bir ülke Monaco dediğin şey. Yani yanmasa da oturabilecek. Olay Monaco'da değil kaç... New York'ta. <gülüyor> New York'ta mı olmuş? Ya, York'ta, o zaman <gülüyor> şimdi her şey <gülüyor> açıklandı. Çünkü bahayiş. zaten Monaco'da tanışma derdi diye bir şey yok. Herkes birbirini tanıyor. Monaco'nun sokaklarına çık ana caddeye çık herkes kravatlı. Tabii ne kadar hoş. Herkes ağzı beyefendi herkes Tam ağız bir, ağız bir memur anında. ve aristokrat şehriydi Monaco. Ne kadar güzel. Memur güzeldi. mu? Monakonun memuru. Evet Monaco için şey diyorlar gri bir şehir diyorlar. <gülüyor> Neyse e, demir çene bunun üzerine artistlik yapan prense bir vurmuz. E, Kafa mı atmış vurmuş mu? vurmuş. Bir vurmuş, tutmuşsun bir vurmuşsun duvara mı demiş Prensen ondan sonra? Prensin çene sıkırılmış. Bunun üzerine Hadi kendisine kırık demir... çene lakaplı prens olarak tarihteki yerini aldı. Ee, nasıl ki aslan yürekli Richard var kırık çeneli e, Pierre de e, tarihteki yerini aldı çenesi kırılan prens hastanelik oldu ya ne olacaktı insanın. ben artık film severken başka başka şeyler düşünmeye başladım mesela iyi adam kötü adamları yumruk atıyor ya hı hı. şey diye düşünüyorum <gülüyor> çok acımıştır <gülüyor> yani bu kırık çeneyi o kadar gözümde büyüttüm ki ben şu anda çene kırılması, çene kırılması. Nasıl, aa diye kalıyor musun kırılınca çene elinle ki, mi tutuyorsun nasıl çene çıkıyor ya bir şeyleri sabitliyorlardır. Şimdi 3 ay boyunca pipetle beslensin. Bak bakalım bir daha böyle zor bir şey falan. Ya. Çene, çene de bak yani zor bir organımız. Çene organ mı? Bakayım organ Oktay. Organ değil mi? Çünkü çene cerrahisi diye bir şey olduğuna göre. Kesin organ olması şart. Ben hayatımın önemli bir kısmını Hacettepe hastanelerinin koridorlarında geçirdim. <gülüyor> çene cerrahisi Pek kısmını. Pek çok çene cerrahisi var. <gülüyor> var çene cerrahisi var ya. Tabii canım. Cene cerrahisi diye bir şey Çen yok mu? Var. A A Oktay Dalıyor var. Dal mu cerrahinin? Var var. Cene mi? Ne nedir cene cerrahisi? Ne ya o şeye mi girer? Neye girer? cerrahini alt bir uzmanlık dalalı, dalalı değil mi? dalanı <gülüyor> Hatta kısaca. <gülüyor> Öyle bir şey. Var yani. fizik tedavi var mı yavaş yavaş? Her gün yüz kelime söyleyeceksin falan. Tabi tabii. Ne ne ne. Diyeyim. Zorla söyletiyorlar adama. söyleyemezse hop. Hop Ya Oscar'lara 5 gün kaldı. Oscar'lara 5 var. Oscar, Oscar'lar var. Cumartesi günü Oscar'ımız mı var? Yalnız şu Pazar mı? Pazar gezi. senelerdir. Yani kaç sene oldu bilmiyorum da her sene şu Oscar'ların sunucularının açıklandığı dönemde Billy Crystal lafını ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. ediyoruz. Bu sene oldu. Akademi sesimizi duydu ama bir taraftan da öyle vizyona kız gitsin kız gitsin erkek erkek adamları yolda. Onu da duyarlar öyle. be. Onu yıllardır söylüyoruz, o duyulmadı. O duyulmuyor maalesef. Onu da duyarlar bu sene Emily Cristo sunuyor. Tanıtım filmini gerçek... izlediniz mi Emily Cristo? Evet izledim. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ne kadar havalı. <gülüyor> Güzel bir şey izleyeceğimiz o belli de Jennifer Lopez de olacak dediler sunucu. Bir sunucu da Jennifer Lopez olacak dediler ama herhalde ara ara girip çıkar. Yok canım ikiye bölecekler işte hani böyle şey diyecek. Değerli konuklar, sevgili jüri üyeleri. son Tiyatır'da hoş geldiniz. Mesela evet bu cümleyi böyle iki iki. Ondan sonra ödülleri kimin vereceği falan da yavaş yavaş belli olmuş. Michael Douglas verecek en iyi film ödülünü. En iyi film ödülünü. Kim alacak en iyi film ödülünü? Tabii ki şey Artist olacak. almasın da. Ay, Evet artist almasın mı? Artist almasın. Artistin ben size söyleyeyim hiçbir şansı yok. George Clooney alır. George Clooney en iyi erkek oyuncuyu <gülüyor> almazsa bu sene şey George diyecek. Clooney. büyük Clooney. Bırakacağım bu işi demiş. Daha ne yapayım ya diyecek yani. Daha ne yapayım. En güzel artisti çektik orada diyecek. Descendants var George Clooney dediğiniz. Evet. Biraz, biraz adaylardan kaplı George Clooney. mısın? Ondan sonra The Help var. Help var. Midnight Help. in Paris var. <gülüyor> Manibol var adayları mı bunlar? Manibol'ün hiçbir şey almaması lazım bence Manibol alamaz Manibol'ü biz biraz da beyzboldan çok şey yapmadığımız için Manibol Evet Amerika'da Moneyball. olabilir Horse var Horse, At At filmi var at. Bir sevgi filmi olan At filmi var ee, The Tree of Life var ve Hugo var Tree of Life'ı izlemedim. Şimdi Tree of... Ah Hugo alabilir. Hugo hmm. çok güzel bir film. Masal güzel. gibi. Extremely yeah. Loud, Incredibly Close var. Aa Ondan çok güzel sonra... film ismiymiş. İzlemedik evet. onu. Ne o? O şey Aşktan ya. da öte mi? Ben de izlemedim ama bu CD'den şey film. Sevgiden de öte mi? Amerikalı şey var ya ya. Safran Foer mi ne? Bir yazar var ya. Hmm. Onun e, uyarlaması. Bu küçük şey filmlerden. İyi Ona tamamlayalım hadi bu adayları deten tamam. filmlerden. Ondan sonra Tree of Life var. Ondan sonra daha da ne olsun işte 10 film oldu. Oldu gitti. En iyi film ödülünü e, en iyi film en son veriliyordu değil mi? Ya evet. biz bunun şeyini yapsak ya anketini en yapsak son yarışmayla en çok bileni bir şey yapsak bir ödülleri. Oscar desek. Toto mu? Oscar Toto Oscar, tot. Oscar, Oscar Toto'yu Toto yapalım ya tamam Cuma günü yapalım Oscar, Oscar Toto'yu Toto yapalım en çok bilenlere de bir e şey şimdi yapalım. yapalım Şimdi yapalım. Şimdi ya. yapalım. Cumaya bekliyoruz. O zaman şöyle yapalım. Oscar Toto için adayları, kategorileri birazdan açıklayacağız. Daha beş Ondan kategori önce... yapalım. Bitsin gitsin. En iyi erkek, en iyi film, en iyi kadın, en iyi yardımcı, Çok yardımcı. ya. Esas beş... yardımcılara girmeyelim. Yardımcılara girmeyelim. En, en girmeyelim. iyi film, en iyi erkek, en iyi kadın. Kadın. Üç tane bence de. Üç Üç en iyi <gülüyor> yönetmen tabii o da önemli. <gülüyor> yani dört olsun bari. Üçü uzar. Evet, Gerçi filmlerin çoğunu izlemedik. Dinleyicilerimiz de ancak e, hani internetten... ...fragmanları izlemiş olabilirler. İzledik, izledik Kaberiz ya, dinler. izledik. Nereden yani. izledik ya? Oktay evet. saçmalama Bana, nereden bulduk? Kim abi, kaybetti de sen buldun? Amerika'daki arkadaşlarım tek tek anlattı yani. Amerika'daki arkadaşların anlatmasına dayanarak Tabii de, ki, diyebiliriz. Tabii ki, kapat gözlerini diyerek ama çok güzel anlatıyor. Yani bu işi o yani, öyle düşün. O tip arkadaşlar olan dinleyicilerimiz vardır büyük ihtimalle. Evet, belki pazar gecesi Oscar heyecanı var ama... ...Yumartesi gecesi daha büyük bir sanat olayı yaşanıyor. Ne var yahu? Çağlar Sanatlar Nedir Merkezi'nde Ege Kayacan şahsi şov. <gülüyor>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 Onun dışında söyleyeceklerimi sahnede söyleyeceğim zaten. Ege Kayacan Şahsi Şov, Radyo Ottyü Organizasyonu Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Ayrıntılar Radyo Ottyü.com.tr'de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oscar Toto başlıyor kimileri Oscar To diyor kimileri Ostot diyor ama biz buna <gülüyor> <ya da gülüyor> Oscar Ghost <'u> diyoruz <gülüyor> Oscar Toto diyoruz en iyi film bu yıl kim olur en iyi erkek oyuncu kimdir en iyi kadın oyuncu kimdir en iyi yönetmen kimdir bunları soruyoruz veya iddialı filmler bu kesin şunu alır falan dediğiniz filmdir bekliyoruz telefonumuz 210 30 30 en birinciye ne vereceğiz? En birinciye de ne yapalım? Davetiye verelim Oscar Türen'e davetiyesi Oscar, Oscar, Oscar verir mi? <gülüyor> <gülüyor> ya da en az onun kadar şaşalı. Hatta cumartesi. Hatta daha şaşalı. Cumartesi gecesi Oscar öncesinde şahsi şovuma iki kişilik davetiye verelim. En güzel, en ön yerlerden. Daha o da güzel. olur, o da olur, o da olur. Orada o da olur. Sana. Sevgili dinleyiciler, davetiye kazanamazsınız biletlerin MyBlet'te satıldığını da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Saat saat bitiremedin şu biletlere, saat saat bitiremedin. Ben Şimdi... şey yapacağım, trafik şeyi yapacağım, <gülüyor> ne? çevirme yapacağım. Bizim böyle bir şahsi çoğumumuz <gülüyor> var, <gülüyor> ona yardımcı olun diye. Ee, Twitter'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz var. Ee, hoş geldiniz. Ee, Oscar'la ilgili de ulaşabilirler, Oscar tahminleriyle ilgili. Ee, ama sabah saatlerinde e, programımızın ilk dakikalarında konuşmuştuk, Fahil biliyorsun. Desin Hanım'ın e, ricasıyla ee, o iki kelimeyi vücudumuzun o bölgesini anlatmayacağız, o organımızdan bahsetmeyeceğiz diye ellerimizi hoğlayarak ısıtacağız diye uzun uzun bahsetmiştik ya. Evet. Çok teşekkür etmiş bize ve e, üç eldiven gönderiyor bize. Ah, kurban olurum. Hakikaten e, çok teşekkür ederiz. Hiç gerek yok. Biz hoğlayarak <gülüyor> bu sabah ısıttık. Olsun eldiven de iyi yok da eldiven de iyi. Şu mevsimde eldiven. Vallahi çok güzel. İnşallah keçi kılındandır. Çünkü keçi kılı çok güzel ısıtıyor çocuklar. Artık eldivenlerin de parmak uçlarının yani ufacık kesik olması lazım. Sebep? Yani bu çağda dokunmatik telefon kullanan insanlar eldivenle hiçbir şey yapamıyorlar. Oraya bir şey, var öyle bir şey özel eldivenler var biliyorsunuz. O var. özel eldivenden gönderse o zaman dinleyişimiz. Ve içine de hoş bir sürpriz olarak bir miktar para mesela eldiven takısı çok hoş. Herpar herparlandığı her yere rula yapılıp e, ihtina yerleştirilmiş lira. Ya. Biner mi? 5 e oradan. Adam başı 10'er bin lira. İyi, Çok para. güzel vallahi. Valla Desin Hanım duyuyorsunuzdur. Desin yani. Hanım biraz masraflı oldu ama değdi doğrusu. <gülüyor> evet Oscar Toto başladı sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Şanslı isme gösterime davetiyeler veriyoruz. 25 Şubat Cumartesi günü Çağlar Sanatlar Merkezi'ndeki hemen Kuryası. Oscar'ların Oscar habercisi de. dediğimiz bir gece o. Evet tabi canım. Yani bazı öyle diyoruz yani çok saçma olduğunu ben de biliyorum ama içten içi şey hissediyorum ama ne yapayım yani havalı da bir şey. Ne kadar güzel ne kadar güzel ne kadar hoş. Evet o zaman şey yapalım mı? Hmm, Biz kendimizden kendi başlayalım. başlayalım mı? Ben George Clooney'yi yani Brad Pitt ve George Clooney'yi izledim. Evet. En iyi erkek oyuncu adaylarından. George Clooney'yi ben bugüne kadar pek çok filmde izlememe rağmen her filmde de şey diyordum... Bu Bu adamın olayı ne? Ben anlamadım diyordum. Ama Descendance'da gerçekten de e, Oscar'lık bir performans mı bilmiyorum ama on numara bir artistik. Hakikaten de George Clooney de George Clooney'ymiş. George Clooney George de hakikaten çok güzel film de e, güzel bir film Descendance'da güzel. E, dur o zaman dinleyicimize merhaba. Günaydın de. efendim. Good morning. Welcome to the Kodak Theater. Thank you please. <gülüyor> Evet. İstifa şey iflasını <gülüyor> açıkladığı için Kodak rahat rahat telafuz <gülüyor> e, Çünkü Olur olmaz yerlerde. İflas eden firmaların tamamını burada şeyimiz var, söyleme yetkimiz var. Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Kimle merhaba. görüşüyoruz? İrem ben. İrem hanım hoş geldin. Hemen alalım Oscar toparı. Ya şimdi ama ben karıştırdım. filme artist diyorum. Hı hı. Ee, siz, diğerlerinin adayları tam olarak bilmiyorum ya. Karıştırdım. ütü yapıyordum o sırada. izlediyseniz o işte artistteki... E, Beyselki adam mı? Tamam evet oradan bir adam olsun. Aa, jar, jardin ne o işte. Artist sonra... güzel filmi İrem Hanım? Ya filmi izlemedim. Sadece her yerde ödül, ha, <gülüyor> siz, <gülüyor> garanti, yerde ödül alıyor. Ha siz... Olasılıklardan yola çıkarak evet. tam anlamıyla. Biraz... izlediğiniz <gülüyor> film var mı bu az önce saydığımız filmler arasından ya da sayalım mı tekrar? Ya şey... E, Yok oradan izlediğim film var mı hatırlamıyorum. Gece ile ilgili bir film vardı. O da çok iyiydi ama onu açık gitmek istedim. Ya bir gece yarısı mıydı filmin? Midnight şey... in Paris mi? Ha evet Paris'te bir gece yarısı mıydı öyle bir film vardı. Bu dayıların filmi. Ha evet evet o film de çok iyi ama zaten o aday değil yalnız. Değil de. Aday aday. Aa, aday öyle ya aday aday tamam hadi. Onu o, <gülüyor> Küçük onu Mika'lar espiriler. <gülüyor> tamam o zaman onu izledim ama ona e, oyumu vermiyorum diyorsunuz. Yok onu, onu şey o adam biraz pasif ya şey alamıyor pek. Pasif agresif yok. evet doğru. Evet. Bu da pasif? Aha, pasif geliyor bana biraz. <gülüyor> Ödül törenlerine gelmiyor ya bu da Protesto ediyor ya o yüzden evet. herhalde. neyse o da öyle işte. Şey yani zaten akademi. Bak bu da aynı potada eriten ilk kişi olduğunuz elemanım tebrik <gülüyor> ederim. pasif işte yani. Oylama <gülüyor> yaparken bu diyelim bu sene güzel bir e, yönetmen bırak o pasifi ya diyerek böyle hemen üstünü çiziyorlarmış. Peki çok teşekkürler <gülüyor> Eren Hanım. En iyi filmi ekledik e, Oscar Toto'muza. Tamam teşekkür ediyorum. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Böyle herkesin her dalda bir şey yorum yapmasına da gerek yok. Gerek yok yani seyrettiğimiz kadarı. Sonuçta kadarıyla. kolektif bir çalışma yapıyoruz. Oscar Toto'da en iyi film Artist. Artist. Eyy. Artisti izleyen var mı? Var. Değil? Ben izledim. Yani daha doğrusu Elim gitmedi yemin ediyorum. Zaman. Elim gitmedi. Yoksa sinemalarda Allah. oynadı mı? Boktayı arayacaktım ben de artist anlat bana diye. Sinemada anlat. oynuyor Oynuyor Oynuyor sinema <gülüyor> salonlarında. Benim artistle ilgili izlemeden bir yorumum var. Bir tane espriyi biraz uzatmışlar gibi. Sessiz Çok doğru. filmi yani şimdi ne gereği var gelmişiz 2012 yılına. Doğru bir yorum. Ya işte bu artist e, vis bir buçuk saat falan bir film. Uzunca bir film. E, fikir olarak çok güzel fikir ama bir kerelik bir fikir devamı da olmayacak bir fikir. Keşke i̇şte kısa o film olsaydı. olsaydı. Ha? Keşke kısa film olsaydı. Kısa Hı. film olsaydı ne kadar güzel olurdu ama e, böyle çok özlemiş e, herhalde insanlar. Bu sinema dünyası i̇nsanlar çok özlemiş. Ya, bu sessiz sinemadan sinema adam kaldı, dünyada da? E, Özledi. Yani i̇şte nostalji şöyle. dediğin şey böyle bir şey Fahir. Yani ya nasıl bir... diyeyim o nostalji için o dönemden olan birilerinin olması lazım ki nostalji yapsın adam. Yapacak Yanlışın adam bunu. yok ortada nostalji yapacak. Yani şey diyor nasıl Halit Akçatepe Hababam sınıfının yeni şeylerinde oynadı Fahir'in kafasındaki de o sessiz film çekilecekse o dönemden birkaç kişinin olması lazım. Şey, en azından seyreden birileri olması lazım ki ya neydi o eski sessiz filmler? Ay çekirdeğimizi alır giderdik falan diye anlatsın Birli. Yok öyle de Birli. İlla yaşamış Olması mı gerekiyor diyorsun. Nostalji için yani şey, şey. şart Hoş. Günaydın efendim aa, aa, Ama bu Ama bu aa. kanal bu kanal aa, Vallahi bak kızacağız şimdi. Erkeklerde Bu arada şey var en iyi erkek oyuncuda Bak onu hatırladım şimdi bizim benim izlediğim filmlerden Tinker Tailor Soldier Spy e, Geri Filminden Oldman. Gary Oldman var He, en, en iyi bu da erkek. ağır film olsun Gary da pek çok başarılı Filmde şey artistik yapmış mı? Artistik tamamen artistik ya. Ar Baştan sona artistik. yani böyle ar arkadan yürüyüşü farklı, yandan yürüyüş farklı. Çift çerçeve kullanıyor filmde, gözlük çerçevesi anlamında. Çünkü böyle atlamalı film. Bir geçmiş bir, bir işte günümüz falan filan diye çift, çer. çift çerçeve e, şey ile oynamış, kuralı ile oynamış. oyunculukta bir kuraldır bu. Çift çerçeve kuralı. Zaten hani nasıl e, birisi tarihten birisini canlandırıyorsa şansı yüksekse evet. çift çerçeve de onun gibi böyle bir klişedir artık. Yani şey e, bakın çift çerçeve hesabını size bırakıyorum der. Ama orancı. geri olmanın getirdiği bir şey. Mesela. Çift çerçeve. Çift çerçeve. İlk defa bu sene mesela artist çok konuşuluyor ya. Hı hı. Ses, sessiz film o dönemi anlatıyor falan filan bilmem ne diye. Çift çerçeve kuralı da bundan sonra çok kullanılacak. Mesela şey olmuştu yani ya, kadın güzel kadınlara... Çirkinleştirme. Makyajla, makyajla işte çirkinleştirme. Bir roller karakterler. Filmi. Evet Öyleydi gibi böyle bir furya başlamıştı ya. Neydi bundan o güzelce kızın adı? Güney Afrikalı. Charlize Theron. Charlize Theron. Theron değil mi? Ne kadar güzel. O kızı ne hale getirdiler? Ama benim Oscar ödülü verenlere bir tavsiyem. Böyle artistliğe çok e, şey yapmasınlar. Mesela şey, Monster's Ball diye bir film vardı ya. Evet. Orada o kadın almıştı. Hello Berry mi? Halle Berry. Yani sonra da pişman olmuşlardır herhalde. Dünyanın en çirkin filmine, dünyanın en çirkin e, şeyine oyuncusuna. Yani, Hak, beri, yani bir güzel filmini söyle. Güzel film kız bahsettim. güzel ya. Kız güzeldi tipe göre veriliyor mu? x X-Men güzel. Film x -Men. olarak <gülüyor> dün diyor sana ya. x de Halıber'i ara ara göründüğü için hiç konuşmadığı için güzel. Yani, o beyaz saçlarıyla ne kadar hoştu. Beyaz bir gece de ağırmıştı saçlar. Beyaz saçlar bu arada öyle bir şeyimiz yok. Yok maalesef. Kutup saçlar var. Aydın... Yok kumaşçı <gülüyor> kutup saçlar var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Vedat'la görüşüyorsunuz. Vedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. İzlediniz mi Oscar'lık filmlerden bazılarını? Ee, artisti izledim. Beğendiniz Olsun. mi artisti Vedat Bey? Beğendim beğendim. Beğendim beğendim derken o kadar para verdik beğeneyim bari anlamında mı beğendiniz? Yok para vermediniz izledim <gülüyor> Yani davetiye kazanarak <gülüyor> <David> sinemada izlemiş <gülüyor> anladım kadarıyla. Başka bir yolu yok çünkü. Ee, Vedat Bey o zaman en iyi, en iyi film artist mi diyorsunuz? Evet sanmıyorum. Değil değil mi? Yani Sanki sanmıyorum. Değilim. O kadar da ben değil. Ben de öyle umut ediyorum ama en iyi film <gülüyor> öyle ne o zaman. Umut en iyi film ne? Efendim? Ne hadis tahminleriniz ne? Bahsedin. Ben, ben tahminde bulunmayacağım. Sizi özledim onun için aradım. Ne zamandır görüşmüyoruz değil mi? <gülüyor> Doğru. Vallahi <gülüyor> siz vallahi de haklısınız. Çok güzel, hakikaten ya, iyi oluyor. Yani. Ya. Ama siz bir günden bir güne de diyor musunuz ki ya artiste gidiyorum. Hadi gel artist seyredesek ya. Baybiler diye bizi aradın oldu mu? Olmadı. E, siz beni aradınız beraber gittik ya. Doğru söylüyor. Doğru ya doğru o söylüyor. Doğru. O da doğru. O da, da haklı çıkıyor adam. Bey hasret giderdiysek uğurluyoruz size. Peki görüşmek Ama üzere. Görüşürüz. Görüşmek e, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Twitter'dan bazı yorumlar var. Hemen alalım. Aysun Hanım demiş ki. Oh be sonunda benimle aynı fikirde olan var. Artist nedir ya Allah aşkına demiş. Oğuzcan Atasayar. ne demiş ya. Hatta öyle bitirmiş. <gülüyor> en iyi film The Artist. En iyi yönetmen Martin Scorsese. En iyi oyuncu George Clooney. En iyi kadın oyuncu Meryl Streep. Meryl Streep'i doğru ya. Aaa Meryl Streep demirleydi. Film çok kötü olmasına <gülüyor> rağmen yani yine Meryl Streep'in hastasıyız öyle bir şey var. Ben çok güzel bir film düşündüm. Ne? Thatcher'ın gençlik dönemini anlatan Demir Baby diye bir film. <gülüyor> <gülüyor> Genç güzel bir oyuncu oynar belki de. Yani daha böyle aşklar falan filan inişte. Gerçi o kadının hayatı hep şeymiş değil mi sert. Sertmiş. Ama Baby'likten Lady'liğe Lady'likten Demir'liğe yükselmiyor mu? Kendi dünyasında yükselmedersin. Önce Baby sonra Lady en son da O Demir. zaman Demir Baby biraz Benjamin Button gibi bir hikayesi olması lazım. Ben, ben böyle yaşlanırken. Seviyorum da şeyin almasını istiyorum aslında. Glenn Close'un da almasını Aa, istiyorum. Aa Glenn Close. Glenn Close da erkek filmi. olarak. Ben bir de Glenn Close'a Damages'dan şey olduğumdan. Ben de aşina aldım. erkek bu. Iz, Eziyeyim ya onun karşısında. O alırsa belki beni biraz şey yapar. Rahatlatır. Rahatlatır. O kadar bağırmaz diye bir kişisel şeyim var. Yazık kadın 15 yıl beklemiş o, o rol için. Hangi rol için? Erkeklik canlandırmak için. İçe biraz, biraz şey. Biraz daha ya. yaşlanınca iyice benim tipim erkeğe mi? benzesin de öyle rahat edeyim diye. Oscar Toto'ya devam ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuba ben. Tuğba hanım hoş geldiniz aydın Buyurun buyurun sizi. Merhaba. Ya ben öncelikle artisti izledim. Ben Hı. de beğenmedim. Evet. Üçücü yani bir buçuk saat olmasına rağmen. Dayanamıyor insan. Evet, güzel ama güzel bence, aslında ne işte bir buçuk saat olunca sıkılıyor insan dediğiniz gibi. Bir beş dakika olay değildi. Saat kısa ama yine de sıkılıyor yani hani öyle bir şey. Öyle bir şey. Ve, ama bence <gülüyor> en iyi film Midnight'in parıse vermeleri gerekiyor ama artist de var eminim yani çünkü ben neyi beğeniyorsam ona ödül verilmiyor Oscarlarda. Hayatta da hep böyle mi Tuba Hanım? Yok, hayatta öyle değil de Oscar'larda öyle. Oscar'larda böyle. Şey. Bilim çekti, hiç film çekmeyi düşünüyor musunuz? Ya aslında var kafamızda bir senaryoda para falan lazım Ne yani. kadar lazım? Ya daha hesaplamadık aslında ama <gülüyor> baya lazım herhalde bu film olayları için. Ben, <gülüyor> ben de film çekmeyi düşünmüyorsanız boş Oscar ha, evet, yok, ama boş verin Oscar'ın sizin görüşlerinize verdiği şeyi falan diyecektim ama. Hayır, boş zaten ya. Önem vermiyorum. Birkaç filmi daha izledim aday olan mesela George Clooney'nin The Sandals'ı The Sandals'ı beğendiniz mi? beğenmedim. Çok Amerikan bir ilişkim. Hmm. İşte karısı ölecek çocuklarıyla ilişkisi falandır filandır. Hmm. Yani o tarz bir şey. O tarz onu da pek Ama beğenmedim. Neyi o beğendiniz o... Suba Hanım siz? Ben Midnight'in tarifi çok beğendim. Evet. En iyi kadın oyuncunun da Marion Cotillard'a verilmesini istiyorum. Ne hatta. Neydi oynuyordum <gülüyor> Marion Cotillard? Miday Miday Miday aday Tamam Miday aday mıydı o? Tamam doğru doğru doğru, Benim doğru. en sevdiğim aktris de kendisi Ha öyle mi Çok seviyorsun Evet Helpi seyrettiniz mi The Helpi Bırak o herpi filmini. Şeyi ee, bu Helpi filmine Neden şey seyrettim Bu Mani Mani bol seyretti Mani bol seyrettiniz de ha, evet. The Helpte de çok güzel kadın e bir şey Oyuncu'da var. Da... Adaylar var yani. Çok kuvvetli o adaylar evet. var. İzleyeceğim, izleyeceğim. Yani <gülüyor> izleyeceğim, <vizyona, gülüyor> izleyeceğim. Vizyona girmedi daha değil mi? <gülüyor> Benim Yok. de teorik olarak izlememiş olmam gerekiyor. Yüzden... Yok. <gülüyor> Girmese de ben onu izliyorum bir şekilde. Aynı Amerika'daki arkadaşlar. O zaman bulun arkadaşınıza anlattırın. Biz anlattırdık. Çok memnun kaldık. Tamam, ee... Ben izleyeceğim o zaman onu. Belki daha fikrimiz belki. değişir. Oscar Koyunlar <gülüyor> olacak. Peki. Tuba Hanım, çok evet. teşekkür ederiz. Sağolunuz. Ben çok teşekkür hoşçakalın. ederim. Sizin hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada ben Twitter'dan gelen mesajlara bakıyorum. Bir Espri, öyle bir espri ki damgasını vurdu sabahımız. Kim? Artist ne İlk? ararla pazarda mı? Evet. Artist ne ararla Oscar'da diye başlamış. Ondan sonra e, Bartunç isimli dinleyicimiz. Artist'e daha dün gittim ve Oscar için yorumum Artist ne ararla pazarda. Efendim bir kez daha. E, neydi o ya? Artist ne ararla pazarda diyerek Oscar'ı vermezler bence demiş Hamza Kim? Yanık. Herkes... 3 kişiden herkes ne ararla Oscar'da esprisini gördü. Tek espri 3 kişi kuralı. <gülüyor> Ondan sonra başka e, şey var. Bence... <gülüyor> Desk'e Rumuzlu dinleyicimiz. Bence Oscar'ı da Adel alır. Benim uyum Adele demiş... E, Yalnız Bahar Adel Akçura <gülüyor> Espriller <gülüyor> evet. şakalar, şakalar Evet Bahar Akçura ne demiş Artist iyi film hoş film ama bence Kevin hakkında konuşmalıyız Ve Hayat Ağacı Tilda Swinton, Martin Scorsese Jean işte şey. E, artistin. artistin artisti Hı -hı. Efendim e, başka neler var En iyi filmde artist En iyi yönetmen Martin Scorsese onu okumuştuk galiba En iyi film Moneyball En iyi erkek oyuncu Brad Pitt Moneyball en iyi kadın oyuncu Viola Davis The, help. The Help'daki işte demiş e, grafiki yorum. Olarak. Efendim Tree of Life ile Brad Pitt alır. Karın pit hastası filmi bitiremedik. İğrenç herif falan dedi. Brad bile olsa kapat dedi. Sarp Şeker olduğunu e, seryadı. Yorumu. Ondan sonra başka e, yorumlar artista sıkıcı diyenler sanırım daha Tree of Life'ı izlememişler demiş. <gülüyor> <gülüyor> Gencay Bey. Ha, çok doğru. İzlemedik. Valla izlemedik. Valla izlemedik. Ee, öyle bir şey var yani. Tam anlamıyla Life. bir e, sanat filmiymiş. Şey, Tree of Life. Dinozorlar falan varmış. Ben öyle yorumlar okudum. Çok heyecanlandım film hakkında da. Sanat... Herkes ya çok seversin ya çok nefret edersin diyordu film hakkında. Ben genelde öyle evet. olan filmlerde nefret eden tarafta yer aldığımdan... Tennis değil mi? Terzmerik mi? Terzmerik. Nefretle besleme kendine ilgeç. Tennis Merik'ti galiba. E, evet. Derken ha, yani Oscar Toto. Modern sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüpürası Modern Sabahlar devam ediyor. Son dakikalarımız sevgi dinleyiciler ve Oscar Toto devam ediyor. Şu dakikaya kadar dinleyicilerimiz arasında böyle bir oluşmuş konsensus yok. Sadece Three of Life'ın insanın ruhunu baydı konusunda ortaya çıkan genel bir kanı var. O da e, son Twitter mesajıyla iyice netleşti. E, Sarp Şeker oluyor demiş. Three of Life'ta kalp durmazsa para yok. Bir nevi oyunculuk bir yolculuk demiş uzunca da bir yolculuk anladığım Ar kadarıyla. Sarp Şekeroğlu hani bolda Brad Pitt'e de dayanamayan dinleyicimizdi değil mi? Sevgili Hı. Sarp. Evet Sarp bu ara hiç galiba tam galiba ya. Yani. Oscar'a mı gıcık kapıyordun? Nedir bir sıkıntısı var Vardır canım beğendiği yani, film de Tree of Life. Değil herhalde. değişik okumaları evet. açık bir film. Oscar Toto için birkaç yorum alabilirim sevgili <gülüyor> dinleyiciler son dakikalarımızda. Hangi film sizce bu sene Oscar'ları silip süpürür diyeceğim ama silip süpürecek film yok değil mi? Öyle 13 dalda 15 daldı adamlar Va var mı? Artist var en fazla bir de Hugo galiba. O zaman artist madem sessiz film yaptı sessiz sessiz gitsinler aslında her seferinde sahneye köpek çıkarıyorlar. Bir tane esprileri var köpeği çıkarıp zıplatma. At ne şey bu sene hayvanı, hayvanlı at, at. Oscar olacak. At, at. Ben. at, hayvan. at gelecek at. at, at. Göpek köpek dediniz. var Bırak var Biri, Bir iki tane daha var ya. Ne var? Maymun Hay vardır. Hayvan hayvan var. Hayvan Oscar, var mı Oscar Oscar Var var. Kedili var. Kedili film var mı? Atlı filmde bir tane kaz var. Kaz var. Kaz var. O da var. O gözüküyor. O da bence güzel rollerden. Atlı film. Fonumuzu hazırladığımıza göre esprimi ha yapabilir miyim? Ee kaz gelecek yerden Oscar esirinlenmez. Hoşçakalın. Evet yorumlar geliyor. Son telefonumuzu da alalım. Güraylı efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Öner. Öner olur. Bey hoş geldiniz. Meraklı mısınız sinemaya Öner Bey? Meraklıyım. Tutturdunuz mu bu seneye kadar hiç Oscar'ları? Bu film kesin alır dediğiniz filmler aldı mı? Pek tutturamadım. Tutturamadınız. <gülüyor> evet. Akademi ile sizin e, yorumlarınız pek uyuşmuyor. uyuşmuyor. Evet. Uyuşmuyor maalesef. Nedir bu akademinin size karşı Ama... tavrı? Yani ben de şimdi fişteklemek istemiyorum ama sizi biraz şey mi yapıyor ya? Yani, hor mu görüyorlar? Bu, bu, bu sene ama akademiden birkaç kişiyi ayarladım. Net bilgiler var elimde. <gülüyor> İzliyor musunuz her sene? Ya da izlemeye Ya izlemeye İzlemeye çalışıyorum evet. Bu sene e, iki filmi izledim. Üçüncü filmi de bu akşam izlemeyi düşünüyorum. Hangisini izleyeceksiniz bu akşam? Hugo. Na, nasıl izleyeceksiniz? Hugo, vizyondan kalktı bir hafta oynadık. Yani Kalk... şekilde bir şekilde izleyeceğiz. Anladın, yani, yani, anlattıracaksınız. Üstelik üç boyutlu Güzel anlatması lazım, anlatması <gülüyor> lazım anlatan adamı. Güzel bir yani çay demleyecekler. Güzel bir çay demleyecekler. Efendim böyle kuru evet, pastalar falan. Izle. Filmi izlemiş güzel. bir arkadaşlarını davet edecekler. Onları güzel güzel anlatacak. Çünkü hepimiz onu yapıyoruz zaten herhalde. Evet. Tabi. Peki. Hangi Çünkü iki film izlediniz? Film... E, The izledim. Hı -hı. Nine In Paris'i izledim. Hı -hı. E, benim... En iyi film adayım The Artist. The Artist diyorsunuz. Evet. O kadar milletin dediği çünkü, kadar sıkıcı değil diyorsunuz. Yani e, pek sıkıcı değil. Çünkü, çünkü ya ilginç de gelebilir şey akademiye. Uzun Hı -hı. süredir böyle bir şey ya yok. Akademi gibi i̇lginç düşünmeye yok. başladınız zaten. <gülüyor> Artık yani e, tutturamaya tutturamaya onlar gibi düşünmeyi öğreniyoruz. İçeriden bilgi aldım dediğine göre akademiden evet. çok akademici olmuş Öner Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani... Kaç mı imkanı? son, son e, dans sahnesinde ki performansıyla da en iyi erkek oyuncu olarak e, Ducarni Jean Dujard'ın mı? Öyle. Evet. O Dujardin, evet. Artistteki artist diyorsunuz. Ee, evet. Kadın oyuncuya da Meryl stripte verebilirler bu sene. <gülüyor> o alacak galiba. O şey Her gibi. sene bir İngiliz evet. kadrosu var. Onu öğrenmiş. Baştan almış gibi bir şey yani. Ben bunu oynayacağım ama Oscar garantimi Tabii garanti efendim demişler. Bir de ufak kendi aralarında bir sözleşme imzalamışlar diyorlar. Ya bir de utanıyor <gülüyor> Meryl stripte yani. Öyle ne utanıyor? Maçup oluyor. Oscar almaya çıkarken Kaç yani... tane aldı? <gülüyor> Pardon. Kaç tane aldı Meryl Streep? Valla tane aldı galiba. Ya. Bayağı, Bayağı Meryl aldı. Meryl Meryl 40 tane almış. Bir de şey bir kadın yani e, asil bir kadın asil ve şey ne derler soğuk hani, bir kadın e, samimi bir kadın sevmiyordu ben bu Oscar'ları şimdi hani Şümin'in üstüne dissem böyle görgüsüzlük gibi nereye koyacağını da bilmiyorum ya zaten sırf Oscar almamak için böyle kötü bir filmde oynadım gibi bir şeyi vardı ama yine, yine çok, çok iyi oynadığı için yine verecekler galiba doğru önermeyin tahminim evet maalesef öyle olacak yine maalesef, yani, maalesef. yine maalesef noktasına geldik <gülüyor> yönetmen konusunda da 3 adayım var Evet, bir olur, bir aday da. alabiliyoruz yalnız. Bir aday mı? O zaman şey yapayım. Ee, e, hadi Hollywood'a gidelim Hadi bu hadi <gülüyor> bu sefer <bu, gülüyor> Hollywood'a yani. gitsin. Peki <gülüyor> çok, <gülüyor> çok teşekkürler efendim. Yönetmen <gülüyor> evet, Hollywood'a. <gülüyor> Teşekkür ederiz <gülüyor> hocam. İyi yayınlar. Son dakikaları programımızın bugün e, davetiyemizi Ege Kayıcı'nın Şahsi Şovu'nun 25 Şubat Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösteriminin davetiyelerini e, Twitter'dan yorum yapan dinleyicilerimizden birine verelim. Verelim verelim. O zaman e, mouse oynatmaca diyorum ben. Mouse oynatmaca. Parmağımı koyuyorum e, scroller'la yukarı bir aşağı. yapıyorum. Scroller'la değil Kuş, mi? Fıçça fıçça fıçça fıçça fıçça fıçça fıçça grafiki yorum, dinleyicimiz kazandım. Gerçek ismini bilmiyoruz. Nasıl yapacağız? Asla da öğrenemeyeceğiz. Hayır, asla öğrenemeyeceğiz. O, o zaman... bizim hayatımızda hep grafiki yorum olarak kalmaya devam edecek. Grafiki yorum o zaman bize Twitter'dan bir mesaj göndersin. İlk önce kendi gerçek adını versin. Bir gerçek yüzü ortaya çıksın. Daviteyi nasıl kazanacağını da biz ona iletelim bir şekilde. Tamam. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler bu güzel günde. En güzel dakikalarını günün bizimle paylaştığınız için yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Keyifli bir Ankara sabahına, keyifli sohbetlerimizle e, size davet edeceğiz. Üstünde, evet, evet. Bir sabah kahvesini, bir sabah çayını birlikte içmeye, bir yürüdüm, sohbeti yürüdüm de, yani. sıcaklığı paylaşmaya Onun çalışacağız. Birlikte Radyo 2'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Back. Hitback Beşi bir yerde Hafta içi her akşam beşte Radyo Oktid'e Beşi bir yerde <gülüyor> Modern Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar Soner